Etnik olsun, ekonomik veya toplumsal gerekçelerle olsun iç savaş yaşamış ülkelerin sorunu çatışmaların sona ermesiyle bitmiyor. Kimilerine göre asıl mücadele o noktadan sonra başlıyor. Sorun yeniden olağan hayata dönebilmek. Sierra Leone'de eski gerillaların yeniden topluma ve gündelik hayata karışmalarına yönelik program başarılı olmuşa benziyor. Binlerce silah teslim edilirken binlerce eski savaşçı yeni bir hayata başlıyor. Bu tür programlar sayesinde savaş silahları başka çatışma bölgelerine satılmadan dolaşımdan çıkarılmış oluyor. Ama bu tür programların başarı düzeyi çoğu zaman tümüyle tatmin edici olmaktan uzak. Yıllarca Sierra Leone ordusuyla çalışmış olan bir İngiliz subayı Mike Dent bu ülkedeki durumu şöyle özetliyor. The raw weapons still around. I don't believe there in large numbers certainly within Sierra Leone and the work that's been going on between the police Ortalıkta hala silahlar var ama sayılarının özellikle Sierra Leone'de fazla olduğunu zannetmiyorum. Polis Sierra Leone Cumhuriyeti ve ordu tarafından yürütülen temizleme operasyonlarında çok sayıda silah bulundu. Ama tabii ki devrimci Birleşik Cephe'nin barış sürecine girmeden silahlarını gizlediği biliniyor. Bu gizli depolar hala duruyor. Hatta zaman zaman ortaya çıkarılıyor bunlar. Sierra Leone gibi ülkelerde eski silahların toplanması kilit önemde bir unsur. Kalashnikov gibi küçük silahlar şaşırtıcı derecede dayanıklı ve onlarca yıl çalışır halde kalabiliyorlar. Sierra Leone'deki iç savaşta kullanılan silahların birçoğu zaten başka çatışma bölgelerinden geri kalan silahlardı. Londra'daki savunma çalışmaları merkezinden Chris Smith, hükümetler sınır aşırı silah girişini önlemek kadar eski silahların toplanmasına da önem vermeli diyor. When conflict comes to an end and the weapons aren't collected. Bir çatışma sona erip de silahlar ister barış gücü ister devlet veya bir başkası tarafından toplanmadığında bu silahlar başka yerlere gider. Bölge içinde bir yere gidebilirler, çok uzaklara gidebilirler. Örneğin Mozambik'te iç savaş sona erdiğinde Güney Afrika silah istilasına uğradı adeta. Soğuk savaşın sona erişi başlı başına bir sorun oldu. Çünkü bir anda kara borsa piyasalara silah aktı. Bu silahlar Afrika'dan Asya'ya dört bir yana gitti. Kısacası bir çatışmanın sonunda silahların kontrol altına alınması lazım. Arnavutluk televizyonunda yapılan duyuru da halktan yasa dışı silahları teslim etmeleri isteniyor. Sierra Leone'de binlerce kayıt dışı silah olabilir... Arnavutlukta ise çok daha kötü durum. 1997 yılında patlak veren kargaşa sırasında halk ülke çapında askeri depoları yağmalamıştı. Yarım milyonu aşkın silah çalındı bu kargaşa da. 23 yaşındaki Arben Hoca yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Ben Arben Hoca, 23 yaşında, kuksi. Konuştum ilk başta, 1997 yaşında. Silahlarla ilk temasım 1997 yılında halkın askeri depoları yağmaladığı sırada oldu. Herkes silah alıyordu. Ben de bir kalaşnikov aldım. Tam da o zamanlar ihtiyaç duyduğumuz türden bir silahtı. Yakın zamana kadar tuttum o silahı. Bir gece arkadaşlarla bir şeyleri kutluyorduk, içiyordum, silahım da yanımdaydı. Polis gördü ve aldı silahımı. Hala birkaç tane askeri tabancam var. Bunları polise teslim etmek için bir neden görmüyorum. Herkesin silahı var çünkü. 1997 yılından bu yana Arben Hoca gibilerin elindeki silahları toplamak için gerek Arnavutlu hükümeti, gerekse uluslararası topluluk birçok girişimde bulundu. Güneybatı Arnavutluk'ta yapılan bu gösterinin mesajı silahların topluma yönelik bir tehdit olduğu. Gösteriye bölgeden çocuklarda katılıyordu. Emily, Margaret ve Mary, Banor'in yaşadığı 14 yaşında olduğunu söyleyen Gert Ömer'i, Vlora kenti yakınındaki Vlahi'de yaşıyor. Ortalıkta birçok silah olduğunu biliyorum. Bu bölgede her türden silah gördüm ben. 1997 yılı kaos ortamıydı. Bir gün kent meydanına el bombası atıldı ve 3 kişi öldü. Ömer'i bu gösteriye niçin katıldığı sorusuna şu yanıtı veriyor. Gösteriye etrafta silahlar olmasının tehlikeli olduğunu düşündüğü için katıldığını söyleyen 14 yaşındaki bu Arnavut, ne kadar az silah, o kadar çok özgürlük diyor. En iyi yol bu türden halkı bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar. Halka silahların kendi çocuklarını öldürdüğünü anlatıyoruz. 1998'de hükümet kontrolü sonunda ele aldığında kamyonlarla silah topladılar ama birçok silah kaldı geride. Arnavutluk küçük silahların yayılmasını önlemeye yönelik birçok yöntem denedi. Bunlar arasında halka yönelik kampanyalarda var af ilanları da. Arnavutlu'nun orta kesimindeki Elbasan'ın hemen dışında bulunan geldi eski silahların parçalanarak kullanılmaz hale getirildiği bir noktadayız. Yüzlerce parçalanmış silahtan oluşan yığın 2 metre yüksekliğinde 10-15 metre genişliğinde. Bunların arasında ağır makineli tüfekten tank savarlara dek 129 farklı cinsten silah var. Bu silahların imhasından sorumlu eski İngiliz ordusu patlayıcı uzmanı Ken Underwood bu noktaya nasıl gelindiğini şöyle özetliyor. 1998 yılında Arnavutlar Birleşmiş Milletlerden silah toplamada yardımcı olmasını istedi. Birleşmiş Milletler gelişme karşılığı silah teslimi politikası önerdi. Bundan bireylerin faydalanmasını önlemek için de topluluklar bazında yürütüldü bu politika. Teslim edilen silahlara karşılık altyapı çalışmaları yapıldı. Birleşmiş Milletler'in silah toplamada yenilikçi yaklaşımı işe yaradı. 1997 yılında askeri depolardan yağmalanan yarım milyon silahın yaklaşık üçte biri geri teslim edildi. Ancak muhtemelen bunların üçte birlik bir bölümü de çoğu Kosova ve Makedonya olmak üzere Arnavutluk dışına çıkarıldı. Kalanlar da ülke içinde şahısların elinde. Londra'daki savunma çalışmaları merkezinden Chris Smith, silah toplama programlarının daha geniş bir stratejinin parçası olması gerektiği kanısında. Bu stratejinin başarılı olabilmesi için de arz kadar talebe karşı da mücadele edilmeli. Yapılması gereken silah talebini reddetmek. İnsanlar farklı nedenlerle silah sahibi oluyor. Çoğu zaman neden bir kenara itilmişlik, Fırsat yetersizliği, öfke ve benzerleri. Bir kez bu sorunları ele almaya başladınız mı, insanların silah sahibi olma nedenlerini de ele almış olursunuz. Bu da muhtemelen silah talebini azaltır. Yani ayrıntı sorunlara, genel sorunlar ele alındıktan sonra eğilmek lazım. Silah talebini azaltmanın tek bir yolu yok. Sierra Leone ve Arnavutluk'ta bunun yolu ekonomik gelişme olabilir. Başka yerlerde ise ağırlık, ateşli silahlara yönelik toplumsal alışkanlıkları değiştirmeye verilebilir. Amerika'nın Los Angeles kentinde büyümüş olan Hugo bir dizi suç işledikten sonra ülkesi El Salvador'a geri gönderilmiş. İlk kez 12 yaşında silah kullandığını söylüyor. Elime alır almaz kullandım silahı. Öyle tetik sarhoşu biri değilim ama nihayetinde silah kullanmak için alınır öyle değil mi? Bazıları silah alıyor ama ödleri kopuyor. Silah alıyorsanız kullanmanız gerekir. Ya siz kullanırsınız silahı ya da başkaları sizin işinizi bitirir. Diego, şimdi Yeni Kuşak 21 adlı bir gençlik örgütünün üyesi. Örgütün amacı gençlerin çeteler ve şiddet olaylarına sürüklenmesini önlemek. 5 yılı aşkın bir süredir El Salvador'daki bu örgütte çalışmalar yapan 30 yaşındaki Matthew Ison, Amerika'nın Ohio kentinden. Our youth organization focuses on giving youth opportunities and alternatives to realize their dreams. Bizim gençlik örgütümüz gençlere rüyalarını gerçekleştirmek için fırsat ve alternatifler sunmaya çalışıyor. Fakirlik ve şiddet gerçeğiyle yüz yüz eder. Çok azının yüksek öğrenim bir yana ilk ve ortaokulu bitirme fırsatı var. Pek azının iş bulma umudu var. Dahası Latin Amerika'nın en şiddetle iç içe kentlerinden birinde yaşıyorlar. Uyuşturucu alkol, çete ve soygunların çekici davetiyle sürekli karşı karşıyalar. Bizim örgütümüz de bu koşullarda gençlere bir alternatif sunmaya, hayır deme fırsatı vermeye çalışıyor. Toplumun üretici bir üyesi olmak için silaha ihtiyaçları olmadığını göstermeye çalışıyor. Peki Yeni Kuşak 21 ne türden çalışmalar yapıyor? Farklı programlarımız var. Folklor, yerli müziği, halk kütüphaneleri gibi. Duvar resimleri yapıyoruz, topluluk içindeki çete üyeleriyle çalışmalar yapıyoruz, bunlarla konuşup alternatif hayat tarzlarının mümkün olduğunu anlatıyoruz. Şimdiye de kendilerine verilmemiş şansları vermeye çalışıyoruz. Jason'ın silah kökenli şiddete, müzik ve danslarla son verme düşüncesini fazla iyimser, hatta saftil bulmak mümkün. Ancak silahlar birileri tetiği çekmediği sürece zararsız nesneler. Bu tetiği çekme ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışmak da silahı ortadan kaldırmaya çalışmak kadar etkili bir yol. Hugo, Yeni Kuşak 21'in işe yaradığı kanısında. At first I thought it was just bullshit, you know. just, yeah whatever you know, kick back or whatever. But that helped me out man, cause you never know. Başta bunun saçmalıktan ibaret olduğunu düşündüm ama işime yaradı doğrusu. Yani her şey olabilirdi. Yeniden içkiye başlayabilirdim veya daha kötü bir şey yapardım. Birilerini öldürebilirdim. Yani bu tür grup çalışmaları insanlara gerçekten de yardımcı olabiliyor mu? Yeah, this group helps, but it's the person that has to do it. You know what I'm saying? But thanks to God, man, I got my head straight. Hugo, işin sonunda kişiye kalmış olduğunu ancak grubun da yararı olduğunu belirtiyor. Uluslararası yasa dışı silah ticareti son derece karmaşık bir konu. Silahların üretim maliyeti düşük, dayanıklı ürünler ve kaçakçılık kolay. Diğer ürünlerden farklı bir yönü var silahın. Talep toplumların savaşa sürüklenmesi veya güvenlik duygusunun artmasına göre büyük bir hızla artıp azalabiliyor. Uluslararası kaçakçılığı besleyen ve bu sorunla mücadeleyi bu kadar zorlu kılan da bu durum. I think it's artık daha bilinçli olmamız güzel bir şey bence gelecekte kontroller artacak geçmiş 10 yılda karşılaştığımız sorunlarla önümüzdeki 10 yılda veya ondan sonraki 10 on yılda karşılaşmayacağız tabii buna rağmen ortalıkta muazzam miktarda silah var ve bunlar büyük bir sorun olmaya devam edecek Dünya tepeden tırnağı küçük ve hafif silahlarla dolu ve daha uzun yıllar bu durum böyle olacak. Ancak bu sorunla mücadeleye yönelik stratejiler de gelişiyor. Bir yandan dolaşımdaki yasa dışı silahlar toplanmaya çalışılırken, diğer yandan yasal silahların yayılmasını sınırlamak için çaba sarf ediliyor. Muhtemelen en önemli adım ise silah kullanma gerekçelerini ortadan kaldırmak. Silah sorunu ile mücadelenin ne kadar başarılı olacağını bu alandaki başarı belirleyecek.